Bismillah rahim Inna alhamda lillah nehmaduhu, nesta'imuhu, nesta'imuhu, nesta'imu, nesta'imuhu Ve na'udhu billahi min širur an nufusna ve min seji'ate a'amalina Men yehdihillahu falamudullah lah, vemen yudlil falahadiyah lah Ešhedu la ilah illa Allah, vahdahu la širika lah Ve Ešhedu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ان بعد فاستغنى حديث الكتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر امور مهتكاتها وكننا محتكه بدع وكننا بدعه ضلاله وكننا ضلاله Değerli Kardeşlerim, bu hafta 48. konu ve 103. dersteyiz. 103. ders. Konumuz, geçen hafta biliyorsunuz, Hendek Harbi'nin ilk aşamasıydı. Hendek Harbi'nin ilk aşamasını gördük ve Müslümanların açlık sıkıntısı çekmesi ve Hendek'i kazmaya başlamaları bu konulardan bahsettik tabi hem de karbi devam ediyor Ancak biz e, ilk etapta gelişen bazı olaylardan bahsetmiştik konumuz itibariyle şimdi o o ana kadar bahsettiğimiz mevzulardan konulardan neler istifade ediyoruz hangi dersler çıkartılmış onlardan bahsedeceğiz birincisi geçen hafta anlattığınız konulardan elde edeceğimiz derslerden birincisi değerli kardeşlerim Yahudiler Müslümanlarla muharebe için onlarla savaşmak için mallarını bolca hiç çekinmeden harcarlar ama Müslümanlarla muharebe etmek için, savaşmak için evet hani bahsetmiştik ya Yahudilerden ileri gelen bir grup önce müşriklere gidiyor onları Müslümanların aleyhine kışkırtıyor, ikna ediyor. Sonra da Gatafanlı müşriklere, Gatafanlı, Gatafan adındaki kabileye geliyor. Onlara da aynı şeyleri söylüyor Yani Müslümanlara Medine'deki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabına karşı çıkmak, onlara karşı bir savaşa girişmek hususunda onlara da Aynı şekilde bir takım şeyler söylüyorlar ve nihayetinde de ikna ediyorlar. Konumuzun başlığıyla alakalı olan kısım onları neyle ikrami, e, ikna ediyorlar? Onları kardeşlerim Gatafanlıları Hayber'i ellerinde bulunduruyorlar ya Hayber'in Hayber şeysine geleceğiz inşallah harbine, oranın fethine Hayber'in semaratının yani ürünlerinin yarısını vaat ediyorlar onlara. Çünkü Hayber o an Yahudilerin elinde. Evet. Kuraycı Yahudilerin elinde ve bunlar Müslümanlara karşı Katafanlılar eğer ittifak ederlerse Hayber'in ürününün yarısını vaat ediyorlar. Bunu niçin yapıyorlar? Bunu şunun için yapıyorlar kardeşlerim. Bölgelerinde tekrar ululuklarını, bu azametlerini ele geçirmek. Çünkü aleyhissalatü ve yaptığı mücadeleler, ashabıyla birlikte e, kabilelere karşı yaptığı baskınlar, tabii e, haklı olan gerekçelerle, onları ara ara geçmişte bahsetmiştik. Ve ticaret yolları üzere kontrolü tekrar ele geçirmek istiyorlar. Müslümanlar bunların ticaret yollarını da Kureyş'le olan müşriklerle olan ticaret yollarına da Müslümanlar ket vurmuştu, engel olmuştu. Bunları falan hep ele geçirmek istiyorlar. Bunun için Yani bu, bu şeyleri tekrar elde edebilmek için buna hırslarından dolayı böyle bir işe kalkışıyorlar. Yani müttefikler ordusu hazırlıyorlar. Ve başarılı da oluyorlar yani. Geçen hafta söylediğimiz gibi. Evet. Şimdi Allah Azze ve Celle Tevbe suresinde bakın Yahudi ve Hristiyanlardan hem de onların ileri gelenlerinden rahiplerinden hamamlar, hahamlarından Nasil hareket tikleri ne am najo burda. Vzdlikle mallar hususunda da nas se daran dahla nam natviju. Bojuje ka Allah da ve že, ja joheladdinaenu in neketiram min ahvaru vruhbanu, vruhbanje le je kulne en vale nasi bilvatel, v je sodna in sebelilla E imane denler. Hahamnar rahipler yani. Rahipler insanların mallarını batıl yollara yönlendirir. Evet, din adamları. Onların din adamları. Ve Allah yolundan da uzaklaştırırlar. Valladine yeknizunuz zahaba vel fitbata ve la Onlar altın ve gümüşü biriktirirler. Biriktirip yiyerler ve onu Allah yolunda harcamazlar. Oysa ki kendileri din adamları. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيمٌ Onları böyle yapanları elim yani can verici bir azapla müjdele diyor. Onların hali bu. Evet. i̇bn Cerir et-Taberi rahmetullah aleyh tefsirinde Taberi tefsirinde bunu anlatırken bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken onları Elim bir azapla kıyamet günü müjdele Allah'tan can yakıcı, onları acıtıcı bir azaptır diye tercüme ediyor, tefsir ediyor Daniül. Yine bu Yahudilerin mala olan düşkünlükleri ve özellikle Allah yolundan uzaklaştırmak, Müslümanlara karşı kullanmak için nasıl hareket ettiklerini Enfal suresinde Allah azze ve celle bakın nasıl beyan ediyor. İnnellezîne keferû yunfikûne amvâlehüm liyasuddu an sabîlillâh. Muhakkak ki kâfir olan kimseler. Bunların içerisinde Yahudiler. Yahudiler de var. Manlarını Allah yolundan uzaklaştırmak için, Allah yoluna engel olmak için, yani Allah'ın dinine engel olmak için harcarlar. Feseyunfikûnehüm thumma takûne aleyhim hasraten sonra tkon aleyhim hasraten sonra yughlabun onlar harcayacaklar da sonra onların aleyhine bir pişmanlık olacak bu harcadıkları şey. Sonradan mağlup olacaklar yani yenilecekler. Öyle de oluyor. Velledine kefuru ila cehenneme yuhşarun ve kefinle cehenneme toplanacaklar. Bu şekilde hareket edip de bu hali üzere ölenler cehenneme toplanacaklar. Evet. Yine İbni Cerir Et-Taberi Rahimahullah tefsirinde diyor ki kardeşlerim Allah'ı ve Resul'unu inkar eden kimseler mallarını harcarlar ve kendileri gibi kendi emsalleri gibi olan müşriklere malları verirler. Niçin? Müslümanlara, Allah'ın Resul'üne iman edenlere onlarla savaşta güç kazanmaları için kuvvetli olmaları için müşriklere mallarını verirler diyor. İşte kafirlerin inanmayan Yahudilerden ve diğer gruplardan kimselerin hali bu. Yahudiler diyor ki müellif, Yahudiler yeryüzünde emellerine ulaşabilmek için, gayelerine ulaşabilmek için mallarını son derece sınırsız bir şekilde harcarlar. Özellikle faizi ve rüşveti mal ile ve kadınla aldatmayı kullanır. Allahu ekber. Yahudilerin işi bu. Zaten böyle şeylerin altında altından kalkanlar, altından çıkanlar böyle şeyleri araştırdığımızda genelde Yahudilere dayanıyor biliyorsunuz. İnsanları malla, rüşvetle ve kadınla aldatıyorlar. Subhanallah. Allah Azze bunlardan bizi korusun. Amin. Ancak bu felaket ve musibet yani bunların elinden sadır olan bu musibet, Allah'ın dilemesiyle Tabii ki, kendi aleyhlerine olacaktır diyor. Ne zaman Müslümanlar Rableri Azze ve Celle'ye karşı ihlaslı olunlarsa, yani ibadeti kulluğu sadece Allah için yapanlarsa o zaman Bu felaketler, bunlardan kaynaklanan musibetler onların aleyhine dönecektir. Ve onların malı, biriktirdikleri bu mallar tıpkı aleyhisselatü vesselam'a anlattım ya, nadir oğullarında olduğu gibi <gülüyor> Müslümanların eline bir ganimet olarak geçecek ve o mallarla rahatça yaşam sürecekler. Vallahi hiçbir mal hiçbir kimsenin elinde baki değil. Öyle şeylere şahit oluyoruz ki insanların elinden mallar sanki böyle suyun akıp gittiği gibi akıp gidiyor. Hiçbir şekilde de sahip olamıyor El değiştiriyor. Çünkü Allah-u Teala dilediğine veriyor. Rızkı dilediğine genişletiyor, dilediğine kısıyor. Dilediğini aziz ediyor. Dilediğini yükseltiyor, dilediğini zelil ediyor. Yahudileri de, Yahudilerin ellerinde bulunan bu serveti, bu ekonomiyi de, bu gücü, ekonomik gücü de Allah Azze ve Celle vallahi billahi almaya kadir ama sebep olması lazım. Burada zikredildiği gibi Müslümanların muhlis, yani ihlas sahibi, dinlerine dönmüş, ona sahip çıkanlar olması lazım. Allah Azze ve Celle bizlere, dinimize, dinimize sahip çıkan, ihlas sahibi kullandığından eylesin. Evet. İkincisi, ikinci alınacak ders, el harbu hudatun. Harp hiledir. Bunu daha önceki derslerde de bahsetmiştik. Yine burada, harbin hile olduğuna dair fiili uygulama, Müslümanların Medine'de değerli sahabe Selman'in Farisi radıyallahu anh'ın ortaya attığı fikir ve plan çerçevesinde hem de öyle bir fikir ki o dönemde eşsiz, mükemmel bir fikir yani Arapların tanımadığı bir fikir. İşte bu fikir ve plan çerçevesinde Müslümanların uyguladığı, icra ettiği Hendek projesi bir harb için bir hiledi. Buna bir örnek. Ve bu planın hakikatinde askeri bir dahilik söz konusu. Aynı zamanda o dönemde daha önce de zikrettiğiniz gibi savaş ve harp için e, bu harbin fıkı yönüyle harbin yani savaşın e, anlayışını, anlayışının fıkhını ortaya koyan bir ışıktır, parıltıdır diyor. Herkes kabul ediyor. Hani dedik ya, o zaman yüksek bir askeri şuura oluşturuyor. ve Vesselam istişare ediyorlar. Hemen bu fikir kabul ediliyor. Hemen uygulamaya geçiliyor. Özelliklerini geçen haftada söylediğim üzere, 3 kilometre uzunluğunda, 5-6 metre derinliğinde, değil mi? Evet. 5-6 metrede genişliğinde bir hendeyi o günkü mü'minler 6 günde kazıyorlar. Allah'ın yadu. Subhanallah. Evet. Allah Azze ve Celle وَخُذُوْ هِذْرَكُمْ Tedbirinizi alın diyor. Tedbir almak Allah'ın emri. وَخُذُوْ هِذْرَكُمْ اِنَّ اللّٰهِ اَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَبَابًا مُه۪ينًا Muhakkak Allah-u Teala kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştı. Yani tedbir aldıktan sonra her türlü tedbir, kuvvet, güç, Vesaire, korunaklar. Ondan sonra işte Allah Azze ve Celle'nin kafirler için çaltıcı bir azap verdiğinden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Evet. Şimdi harp, hiledir ifadesi, sahih Buhari'de ve geçiyor. El harbu hudatun niye. Yani dambe ile ötre ile hudatun bu harbin hile olduğunu gösteriyor. Bir de bazı rivayetlerde diyor el harbu hadatun yani fetayla yani üstünle gelmiştir. Had'a olursa ama meşhur olan hud'a şeklindedir. Had'atun şeklinde olursa bu durumda da harp düşmanın kuvvetini kıracak böyle seri çok hızlı ani bir hamle hucum manasına geliyor aslında bu da yine e, harbin hile olmasıyla biraz bağlantılı yalnız asıl meşhur olan diyor hudatun harp hiledir yani hile ne demek düşmanı kandırmak düşmanı aldatmak dolayısıyla e, zaferi elde etmek için kullanılan bir metot olmuş oluyor Bu da meşrudur. Bu hadisler sahih. Bununla ilgili uygulamalar burada olduğu gibi diğer savaşlarda da icra edilmiştir. Üçüncüsü, cemaat, yani topluluk, birlikte hareket etmek, bir şeyleri yapmak için, bir takım faaliyetleri icra etmek, ciddi davranmak ve hareketlilik için, hareketlilik için en hayırlı bir noktadır en hayırlı bir seviyedir diyor Allah Azze ve Celle cemaatin kuvvet olduğunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber veriyor ve'a tasimu bi habdillahi cemi'a ve la teferraku Allah'ın ipine sımsıkı sarılın topluca ve la parçalara bölünmeyin parça parça olmayın En büyük sıkıntımız bu zaten. Yani biz Müslümanlar olarak en büyük sıkıntımız parçalara bölünmek. Evet elbette parçalar olacak. Bu Allah Azze ve Celle'nin e, koyduğu bir sünnetullahı. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Bu ümmet 73 üç frika ayrılacaktır diyor. O ayrılanları pas geçeceğiz o fırkalar, dalalet fırkalara ayrılacak. Çünkü temiz olan, pis olandan ayırt edilecek. Ama temiz olan, kitap ve sünnet üzere olan grubun parçalanmaması, bölünmemesi gerekiyor. Wallahu alem, anlatılmak istenen bu. Evet, Hafız İbni Kesir, Rahmetullah Aleyh, tersirinde diyor ki, Allahu Teala bu ayette, müminlere cemaat olmayı emretmiştir ve parçalanmaktan da sakındırmıştır. Yani birçok ülkeler bir araya geldiğinde bugün şahit oluyoruz. Bakın koskoca bir ordu, İslam ordusu gibi bir ordu çıkartıldı ortaya. Rabbim daim etsin, hataları düzeltsin. O zaman insanlar bir şeyler bekliyorlar, ümit ediyorlar ve karşı taraftaki kafirler ittifak orduları Haçlı ordularının mirasçıları ve Yahudiler korkmaya, endişelenmeye başlıyor. Yani ufacık bir hareketlilikte bile. Onun için birliktelik ne kadar önemli. Rabbim hayır getirsin. Diyor ki e, İbni Kesir Rahmetullah Rahme Allah Azze ve Celle müminlere cemaat emretti ve parçalanmaktan da onları yasakladı. İşte bu Onlar diyor, yani müminler ittifak halinde oldukları sürece Allah Azze ve Celle onlar hatadan korur diyor. Subhanallah. Buna bir delil var. Hadisten, sahib-i hadis, Tirmiz'de rivayet ediliyor. Diyor ki aleyhissalatu ve sellem, allah bu ümmeti bu ümmeti delalet üzere, sapıklık üzere birleştirme, bir araya getirme. Yani ümmetin tamamı kesinlikle sapıklık ve delalet üzere Olamaz. Allah Azze vecelle böyle bir şeyi yani bir araya getirmez. Ve Allah'ın eli yedullahu alel cema'a. Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Yani Allah'ın yardımı, Allah'ın koruması diyor cemaatin üzerinde. Allah cemaat olmayı nasip etsin. Amin. Evet. Değerli kardeşlerim, muhacirler, ensarlar, Bu Ahsap günü, Ahsap günü yani hiziplerin, grupların, bütün müşriklerin, Yahudilerin ila ahir birçok grubun toplanıp da binlerce, on binlerce olup Medine'ye gelmesinden bahsettiği için Ahsap yani gruplar savaşı diye isimlendirilmiştir. Diğer adı da Hendek Savaşı zaten. Evet. Muhacirler ve Ensar'lar bu de bu Hendek Savaşı'nda cemaat olarak, birlikte bir cemaat ruhu ile hareket ediyorlar. Onların eşek, şevk ve aşkları böyle uzuvlarına, organlarına dökülüyor. Çalışkanlıkları yani hareketlilikleri ondan sonra ve güzel güzel sözler dökülüyor ağızlarından. Şiirler söylüyorlar. Açlığa rağmen, soğuğa rağmen o gün bir de o vakitlerde şiddetli bir açlık ve dondurucu bir soğukta çekiyorlardı Bununla da imtihan oluyorlar. Enes radıyallahu anh'tan gelen hadise göre Buhare'de rivayet ediliyor. Diyor ki, muhacirler ve ensarlılar Medine'nin etrafına hendek kazıyorlar ve Omuzlarında toprak taşıyorlardı. Şöyle diyorlardı. Nahnun medine ba'u Muhammedan al-islam ma baqayna ebede. Bizler Muhammed'le beyatlaştık, onunla sözleştik İslam üzere. Hayatta olduğumuz sürece diyorlar. Hayatta olduğumuz sürece baki kaldığımız sürece İslam üzere sözleştik diyorlar. Ali Sırat'ı isterim onlara yine şiirle karşılık veriyor. Allahumme innehu la hayra illa hayral ahira ve barik fil ensar vel muhacir. Allahum hayır, iyilik, güzellik ancak ahiretin hayırlidir. Ahiretin hayridir, güzelliğidir. Muhacira ve ensara ensara mübarek kıl yani onları bereketlendir diyor. Diyor ki müellif işte burada da herhangi bir amel esnasında, bir iş esnasında böyle şiirler söylenebilir. Ancak tabi bu şiirleri bu şekilde ifadeler e, yani insana şevk veriyor. Azametini azmini daha doğrusu azmini, şevkini, gayesini ne yapıyor? Güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Ancak buradaki söylenen sözler biliyorsunuz az önce ifade ettiğimiz gibi hep meşru sözler. Bir insanın böyle şeyler söylerken herhangi bir şiir türünden bir şeyler söylerken yanında bir çalgı aleti olmayacak. Yani müzik aletleriyle bunu söylemeyecek. Veya müzik çalan, o e, müzik aletleri çalan bir şeyi dinlemeyecek. Çünkü bu caiz değildir, haramdır. Bu caiz değildir. Ve söylediği sözler de meşru olacak. Burada söylenen sözler Bir kere tevhid Allah Azze ve Celle'yi birleme ve Allah'ın bir nimetini üzerlerine olan nimetini itiraf ediyorlar. Yine Allahu u Teala'yı zikrediyorlar bu ifadeleriyle. Evet insan bir şeyler söyleyebilir, mırıldanabilir ama söylediği şeyler kesinlikle haram olan, fuhşiyata teşvik eden, kötü sözleri içeren şeyler olmayacak. Bir de tevanni çalgı aletleri olmayacak. O zaman söyleyebiliriz sana. Yani bazı türküler, arabeks, sanat müziği, bilmem ne, bir sürü şeyler var. Bunları biliyorsunuz. Bunların çoğunluğu, hatta ilahiler de dahil, bazı ilahiler, şirk, bidat, fuhşiyat içeren, fuhşiyatı içeren sözler. Bunları söylemeyecek. Hafıza almış, sokup atamıyorsun ama kendini tutacaksın, dilini tutacaksın yani. Evet. Dördüncüsü kardeşlerim İlk Müslümanlar Allah yolunda Açlık çektiler Ve Allahu Teala onlara Gözlerinin önünde gözlerin önünde Bereket ayetini Bereket mucizesini gösterdi onlara Ve onları bu sebeple Sebat ettirdi Evet Onlar açken Onlar Aç oldukları halde bitkin düşmüşlerdi. Yorgun düşmüşlerdi. Çalışmaktan, gayret etmekten, toprak taşımadan dolayı. Ve şiddetli bir soğuğa, soğuk da vardı. O vakitlerde yani böyle Medine'yi istila eden çok şiddetli bir soğuk söz konusuydu. Evet. Bu haldeyken muhacirler, ensarlar erkenden gidiyorlar. Hende'yi kazmaya sabah erkenden daha önce kendileri ticaret ehli efendi yani efendi konumunda şeref sahibi kimseler iken yani ellerinin altında köleler varken o zaman çalıştırmak için köleleri de yok. Evet. Bu açlığa, bu yorgunluğa rağmen ne diyorlar? Allahümme innel aişe işel ahire Ey Allah'ın yaşantı asıl ahiret yaşantısıdır. Fakfir lil ensari Vel muhaciri. Evet. Muhacir ve ensarlıları bağışla diyor. Aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Onlar da Nahnun lezine baya'u muhammeden alel cihadi ma beqayna ebeda. Bizler Muhammed'le cihad üzere yani Allah yolunda mücadele cihad üzere beyatlaştık sözleştik. Hayatta olduğumuz sürece diye birbirlerine böyle latife yapıyorlar. En güzel sözlerle birbirlerini teşvik ediyorlar. Ahireti hatırlatarak, Subhanallah. Yaptıkları işte de ahiret ecri hatırlatılıyor. Çok önemli. Ve bunun neticesinde de Allah Azze ve Celle kıyamete kadar hak üzere onların sebat etmesi için bir bereket ayeti mucizesi gösteriyor. Onu anlatmıştım size. Cabir radiyallahu anh'ın bereketli yemeği. Bundan bahsetmiştik. Çok az bir hamur, arpadan öğütülen bir on, on neticesinde yapılan bir hamur ve bir keçi oğlayı Cabir radıyallahu anh'ın ifadesine göre bin kadar askeri doyuruyor ve hiçbir şey de eksilmiyor. Ne çömlekteki etten bir şey eksiliyor ne de kapın içerisindeki leyenin içerisindeki hamurdan bir şey eksilmiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ona e, dua etmesi, ağzının suyundan koyması neticesinde Allahu Teala bereket koyuyor, bereket. Çoğaltıyor yani. Evet. Bu bereket diyor, bu e, yani bereket kıssası müminler Allah'a karşı sadık oldukları sürece, Allah yolunda cihatta, ihlaslı oldukları sürece inen bir berekettir. Kıyamet gününe kadar bu anlatılacak bir bereket kıssasıdır diyor. Değerli kardeşlerim bu bereket demişken bereket nasıl hasıl olur? Bununla ilgili başka hangi rivayetler var aleyhissalatü vesselamın bize irşad ettiği gösterdiği neler var? Onlara bakalım şimdi. Bu bereketin hakikatını faziletini belirten bakın birkaç tane hadis Tirmizli'de rivayet ediliyor sahih bir hadis diyor ki Aleyhisselatü Vesselam zeytin e, zeytin yağı yiyin ve onunla yağlanın çünkü o mübarek bir ağaçtır diyor mübarek, bereketli bir ağaçtır yani zeytin ağacı çok bereketli bir ağaç. zaten Kur'an'da Allah Azze ve Celle ne yapıyor? yemin ediyor ve tine ve zeytun tine yani incire aferin, ve zeytine yemin olsun diyor. Ya allah Allahu Teala bir şey yemin ettiği zaman değerli dostlar, onun ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor. Evet. Vel asr yemin ediyor mesela. İkindiye yemin olsun ki. Evet. İkindiye ve şems ve kamer, güneş ve aya yemin olsun. Bunların ne kadar Allah Azze ve Celle'nin büyük ayetleri büyük ayetleri ve işaretli işaretlerinden bir olduğuna delillik ediyor bunlar. Herkese zeytin ve ondan edilen, elde edilen zeytin ağacından elde edilen yağı da böyledir diyor. İkinci hadis Ahmet İbni Hanbel'de geliyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam tabağın diyor kenarlarından yiyin ortasından yemeyin. Çünkü bereket ortasına yağar. Yani bir tabak geldi o tabağın kenarından bize yakın olan yerden önümüzden yememiz gerekiyor. Ortaya dalmamamız gerekiyor. Hani şimdi bir but varsa veya şöyle güzel bir et parçası varsa hücum ortaya e, dalıyor mesela çocuklar falan. Tabii büyüklerden de yapan oluyor. Bu hadisi bilmedikleri için bu kesinlikle doğru değildir. Berekete engel oluyor. Yani Bereket ortaya yayın. Onun için bu bir adaptır. Bereketin hasıl olması için tabi bu sebeplerden biri. Besmele başlanacak, sağ elle yenecek vesaire. Aynı zamanda tavağın kenarından yenecek. Üçüncüsü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İbn-i Macede gelen bir hadiste toplu yiyin. Parça parça yemeyin. Yani ayrı ayrı yemeyin. Bir kişinin yiyeceği şey iki kişiye yeter. İki kişininki üç kişiye yeter. Üç kişininki dört kişiye yeter. Topluca yiyin, parçalanmayın. Çünkü bereket cemaattedir. Evet. Bir başka hadiste bence söylemiştim. Adamın birisi geliyor, şikayet ediyor. Efendiler, Resulü biz yiyoruz ama doymuyoruz diyor. Siz herhalde parça parça, ayrı ayrı yiyorsunuz diyor. Yemeğin birleşilmesi gerektiğini topluca tek bir kaptan yenilmesi gerektiğini söylüyor. Yani önemli bir mazeret yoksa, tek bir kaptan yenilmesi lazım. Dördüncüsü, değerli kardeşlerim, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir başka hadis, Müslüm'de geliyor. Sizden birisi yemek yediği zaman parmaklarını yalasın. Çünkü o, yemeğinin içerisinde bereketin nerede olduğunu bilemez. Yani en son eller yağlandıysa ellerimizi yalarız ondan sonra yıkarız. Yani eli yalayıp da üstümüze başımıza saçımıza sakalımıza sürmek değil kastedilen bereket gelsin diye. Eli yalayacaksın yani yemeğin bereketi diyor aleyhisselatü vesselam belki oradan geliyor. Siz bilemezsiniz diyor. Bu bir sünnet. Yani kim ne derse desin ne kadar yadırganırsa yadırgansın. Bu bir sünnet. Şayet yağlandıysa bu şekilde bu sünneti ihya etmek lazım. Evet. Dolayısıyla kardeşlerim bereket Allahu Teala'dandır. Allah'ın işidir. Allah azze ve celle yemekleri, içecekleri, rızıkları ve birçok hayrı bereketlendirir ki bu onun bir e, kerametidir. Dolayısıyla bu kıyamete kadar Müslümanlar arasında bereket hasıl olmaya devam edecek. Evet. Ama bereketi celbeden, gerektiren sebepler yerine getirildiği sürece. Hani hepimiz şahit olmuşuzdur. Ya Rabbim bereketlendirdi. Elhamdülillah. İşte Allah'ın bereketiyle bazı şeyler oluyor. Eksilmiyor. Hemen arkası doluyor. Gibi ifadeleri kullanıyoruz değil mi? Vallahi Allah azze ikram ediyor. Farkında olmuyoruz. Veya oluyoruz. Evet. Allah Azze ve Celle وَنَجْجَيْنَاهُ وَلُوْتًا اِلَى الْاَرْضِ اللَّةِ بَارَكْنَا ف۪ي هَالِ الْعَالَمِينَ Bereket kelimesi artmak manasına geliyor. Fazlalaşmak. Ziyadeleşmek manasına. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de وَنَجْجَيْنَاهُ اَنُوْ lutu, Yani İbrahim Aleyhisselam ve lütfu kurtardık. O eee put pereskadan elinden kurtarıyor. Nereye kurtarıp çıkartıyor Allah azze ve celle? İlel ardil latibarikna fiha le'al alemin. Alemler için içerisinde bir mübarek kıldığımız bir yere. Yani bereketli kıldığımız yere. Müminler iman eden kimseler bereketi hissederler ve bunun etkilerini de fark ederler diyor. Ama e, münafıklara gelince onlar müşrikler onu hissetmeyi bırak, inanmazlar bile berekete yani. Berekete inanmazlar. Ama salih kimseler buna şahit olmuşlardır ve şahit oldukları birçok şeyi de insanlara yaşadıkları şeyi insanlara anlatırlar. Tabi dediğim gibi bu anlatılan bereket kıssaları, bereket kıssaları ya kitap ve sünnetten bir delil olacak veyahut da insanın bizzatü yaşayıp da vakıya olarak yani yaşantı olarak gördüğü şahit olduğu bir şey olacak. Bunun e, kabulluğu kabul edilirliği de o bereketi celbeden şeyler yerine geldiği sürece ve kitap ve sünnete ters düşmeyen ifadeler ve anlatımlar olmadığı sürece. Yani kitap ve sünnete düşmeyecek. Bununla şunu kastediyorum yani bazı hikayeler, kısalar anlatılıyor. Bir adam hakkında, bir şeyh hakkında onun bereketinden bahsediliyor. Adamın yaşantıs yaşantısına bakıyorsun Allah Azze ve Celle'ye şirk koşuyor. Bidatlar içerisinde, hurafeler içerisinde. Ondan sonra onun bereketinden bahsediliyor. Böyle bir bereket olmaz. Bu şeytanın ona yardım etmesidir. Şeytanların ona yardım etmesi Bu bereket değil. Bereket halis, muhlis, Allah'a ihlaslı bir şekilde şirkten uzak Allah'tan korkan Allah'a yönelen kimseler eliyle sadır olur. Onların sebebiyle onların Allah'a ve Resulünün sözüne yapışması neticesinde sadır olur. Buna da e, dikkat çekmiş olalım. Beşincisi kardeşlerim. Müminler Rablerinin yardımına güvenirler. Münafıklar ise münafıklar sarsıntı geçirirler ve korkaklıklarından dolayı da hezimete uğrarlar. Mümkün kimseler Allah'ın yardımına ve veya şehadeti elde etmeye güvenirler. Her ikisi de her ikisi de yani Allah'ın eee cihatta cihat esnasında Yardımının gelmesi veyahut da şehadeti elde etme Allahu u Teala'dan müminleri sevindirecek ahiret tüccarları için bir yardım Çok büyük bir yardım. İster yardım gelsin, zafer elde edilsin, isterse şehadet elde edilsin. Her ikisi de Allah-u Teala'nın büyük bir yardımıdır Onun için müminler İntensurullaha yensurkum ve yüzebbid ahtamakum Ayet-i kerimesini okullar ve idrak ederler. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar diyor. Evet. Müminler Allah'a boyun eğerler ve O'nun vaat ettiği emelleri Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği şeylerle yaşarlar. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Bu Hendek gününde, Hendek Harbi'nde Hendek Harbi'nde bal gözü elini alıyor, kıssayı biliyorsunuz uzunca insanlar e, geliyorlar e, Hendek'in içerisinde sert bir damara, sanki bir bir kaya parçasına rastladıklarını söylüyorlar, kıramadıklarını aleyhissalatü vesselam da ben ineyim diyor. İnerken kalkıyor ayağa açlıktan açlıktan karnına taş bağlamış vaziyette. Subhanallah. İniyor. Bismillah diyor. Bir vuruyor. Vuruşunda birinci vuruşunda ne diyor? Ben diyor şu anda kırmızı sarayları, Şam'ın saraylarını görüyorum. Diyor. Şu an onu görür gibiyim diyor. Allahu akbar. Tekrar Bismillah. Bir daha vuruyor. İkinci vuruşunda aynı şekilde yine bir yerleri görüyor sarayları görüyor Farislilerin saraylarını görüyor Farislilerden elde edilecek yer yani topraklar onların saltanatı üçüncüde bir daha vuruyor ondan sonra Yemen'in anahtarlarını görüyor hepsi de hasıl oluyor. hepsini de müminler elde ediyor yani. aleyhisselatü vesselam'ın verdiği mucize gerçekleşiyor Daha bir mucizeti daha var. Henüz gerçekleşmemiş olan, vaat ettiği, burada değil de başka yerlerde geliyor hadislerde, Roma, Roma'nın fethi. Orası gerçekleşecek inşallah. Evet, böyle müjdeler veriyor. Aleyhisselatu vesselam. Ama münafıklar, yani Hendek Harbi'nde, Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam o sıkıntı içerisinde bu müjdeleri veriyor. Bununla müminler seviniyorlar. Münafıklara gelince onlar korkaklıklarından ve böyle sarsıntı geçirmekle geçirdiklerinden dolayı hezimet uğruyorlar. Diyor ki münafıklar, "Ma vaadana Allah ve Resulü illa Allah'ın ve Resul'ün bize vaat ettiği şey ancak boş bir kuruntudur diyor. Alay ediyorlar. Yani <gülüyor> müminlere vaat edilen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vaat ettiği bu e, sarayların ele geçirilmesi, saltanatların ele geçirilmesi, başka ülkelerdeki bununla alay ediyorlar. Boş bir kuruntudur diyorlar. Subhanallah. Yani insan içerisinde nifak oldu mu işte inanmıyor. Evet. Ama Allah Azze ve Celle müminleri müminleri öyle bir e, yerleştiriyor. Öyle bir güç veriyor, kuvvet veriyor ki onlara. Onlar için yeryüzünde bir liderlik, onlar için bir kuvvet ve ustadlık, hocalık, hocalık oluyor insanlara karşı. Yani dünyanın dört bir yanında müminler böyle şeyleri elde ediyorlar. Kıyamete kadar da bu böyle olacak. Evet. Ve felaketleri, musibetleri de Allah Teala bu münafıkların aleyhine çeviriyor. Altıncısı ve sonuncusu, değerli kardeşlerim, e, gayb-ı mucizeler, biraz önceki bahsettiğimizde gayb-ı mucizelerdendi. Ancak müellik bunu ayırmış. Müslümanlar arasında, ilk Müslümanlar arasında peygamberleri, nebileri ile olan bağı güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor ve kendilerinden sonra gelen eee kimselerin de sebat etmesi için bir katkı sağlıyor diyor. Evet, gaybi mucizeler. Onlardan biri de Ammar bin Yasir radıyallahu anh'a ya söylenen söz. Evet, Nebimiz Aleyhissalatu vesselam Hendek kazması kazılması esnasında Ammar bin Yasir'in Ammar bin Yasir'in alacağı bir müjdeyi haber veriyor. Ammar bin Yasir o müjdeyi Aleyhissalatü Vesselam'dan bizatihi alıyor ve fitnelerden Allah'a sığınıyor. Geçen hafta bahsettiğim üzere. Onunla ilgili deliller, Sahih-i Müslim'de Ümmü Seleme'den gelen bir rivayette diyor ki Aleyhissalatü Vesselam Ammar'ı Bağî yani hadde aşan bir topluluk öldürecektir diyor. Yine bir başka rivayette Abu Said Radiyallahu anh'tan gelen hadiste amma hendek kazarken Ali isneydir onun başını şöyle mes ediyor okşuyor yani ve diyor ki ey Sümeyye'nin oğlunun musibeti annesinin ismi Sümeyye idi. Kim yani Sümeyye? Bir şehit. Efendim? İlk şehit. İlk i̇lk İslam İslam'da i̇lk şehit. ilk şehit. Babası da her Onun oğlu işte Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki Ey Sümeyye'nin oğlunun musibeti seni bağı bir topluluk öldürecektir diyor. Bir başka hadiste Ebu Hureyre rivayetinde Ammar müjdeler olsun diyor. Seni bağı hadde aşan bir topluluk öldürecektir diyor. Ve Sıft'ın savaşında da gerçekten bağı hadde aşan bir topluluk öldürü öldürüyor onu. Bu aleyhissalatü vesselamın verdiği aslında onun için bir müjde. Onun için bir müjde. Nebimiz aleyhissalatü vesselama daha da fazla bağlanmış oluyor müellifin ifadesiyle. Şimdi o topluluğun özelliğinden de bahsediliyor bir başka hadiste. Onu da söyleyelim inşallah. Mescidin binası esnasında yani Vecchid-i Nebebi yapılırken, bu hadis rivayet edilmiş, aleyhissalatü vesselam, Ammar bin Yasir'i bunu görüyor, onun üzerinden toprakları böyle silkeliyor, gideriyor, ve diyor ki, vay Ammar, seni diyor, bağı, haddi aşan bir topluluk öldürecek. Onlar, sen onları diyor, sen onları cennete davet edersin, Onlar seni ateşe davet ederler. Diyor. Am Ammar diyor ki Euzubillahim minel fiten Fitnelerden Allah'a sığınırım diyor. Dikkat edin. Onlar seni ateşe çağırır, sen onları cennete çağırırsın diyor. Bu şu demek. Ammar'ın doğru ve hakikat üzere olacağı, ölmeden önce, öldürülmeden önce cennete davet ettiği kendisini öldürenlerin ise kendisini öldürenlerin ise batıl bir yolda olduğu aleyhissalatü vesselam tarafından haber veriliyor. Subhanallah. Ve Ammar'ın ifadesi çok önemli. Euzü billahi minel fiten. Fitnelerden. Bu şunu anlatıyor. O dönemde yani Ammar'ın karşısında olan kimseler de Müslüman kimseler. Yani bir fitne var. Müslümanlar birbirleriyle karşılaştığında birbirlerine silah çektiklerinde birbirlerini vurmaya başladıklarında bir fitne ortamı var demek. İşte Ammar bin Yasir fitneden Allah'a sınır. Allahu alem bunu anlatıyor burada. Bugün de fitne ortamı var. Birçok memlekette yaşanıyor. Rabbimiz mü'min kardeşlerimizi bu fitneden korusun. Hem bizleri hem de onları korusun değerli kardeşlerim. Evet, bir başka hadis daha var. O da aynı şekilde Buhari'de rivayet ediliyor. Tekrar ona e, dönmeyelim. Aynı şeyi ifade ediyor. Evet, e, şu ana kadar Hendek Harbi'nin birinci merhalesi tamamlanmış durumda. İkinci merhaleye geçeceğiz. Allah nasip ederse bir dahaki haftaya Rabbimiz Azze ve Celle hakkıyla sahabelerin, sahabelerin yaşantılarını örnek almayı onların yolundan gitmeyi ve aleyhissalatü vesselamın bize bildirdiği haberleri, bize önerdiği şeyleri hakkıyla yaşamayı, hayata geçirmeyi, bildiklerimizi amir etmeyi bizlere nasip etsin. Amin. Bizlere çoluğumuzu, çocuğumuzu İslam üzere yaşatsın İslam üzere vefat ettirsin. Ademallahu alem Amin. ve ala nebiyyina Muhammed subhanıkallahu mevbehandik eşhalun la ilahülen testagfirikotu uleyk